Bismillahirrahmanirrahim Salli ala Resulüle Muhammed Bugün inşallah konumuz muhteremler din kardeşliği nedir neleri gerektiriyor yanında Allah Teala buyuruyor Hüccad suresinde Eszenebillahirrahmanirrahim اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَتُونَ اِنَّمَا müminün Ancak ve ancak müminler. Nedir bunlar? اِخْوَتُونَ Kardeştir. Allah'ta Allah da buyuruyor. Demek ki iman eden, inanan, ırkı, rengi, diline olsun olsun bütün müminler kardeştir. Bir de tabi Nesep kardeşliği var. Akraba kardeşliği var. Hangisi daha yakın acaba? Bir mümin öldüğü zaman onun varisleri olmasa yalnız bir kardeşi olsa eğer kardeşi mümin değilse ona varis olamıyor. İkinci kardeşi. Ama kardeşi mümin değilse ona varis olamıyor. Bunun varisi diğer müminler oluyorlar. Bir de ahiret aleminde. Kişi mahşerinde sıkıştı mahşerde. Hesap başına şekilde Sevabı az geldi. Tabi çaresiz cennete gelecek ancak. Orada Allah yalvaracak. Ya Rabbi ne olur bana izin ver. Gideyim işte annem, babama, kardeşlerim gideyim. Birer zerre siyah toplayıp getireyim. İnşallah kurtulurum. E, mevlam izin verecek. Önce annesine koşacak. Anne bak besin evladınım. Çok sıkıştım anneciğim. Ne olur cehennem ateşini görmeyeyim anne. Bana biraz sevap, annesi ona sırtını çevirecek, kaçacak onda. Babası aynı şekilde, kardeşleri, evlatları aynı şekilde. Artık çaresiz, kadere boyun eğmiş, cehennemi de göre göre bile bir yanmak tabi kolay değil. Öyle acile giderken mizan başına dünyadaki din kardeşliği bunu görecek. Bakacak çok mazun. Karışım ne oldu hayrola? Ah durum böyle böyle işte. Sehabım az kaldı. Kimse bana sehab vermiyor. E, ben vereyim diyecek. Ben size Allah eşini sevdim. Allah sevgisi kesintisiz. Devam ediyor. O buna sehabından çok çok sehab verecek. Gelecek mizan başına. Tabi mizana ağır geldi şimdi. Buracak Mevlam sevile. ''Firukun fil cennet'' Cennet tarafına ayrıl bakalım. Ayrıldı. Orada beklerken... Tabi kimler var orada? Peygamberler, evliyalar, sıdıklar, şeyhler böyle. Birbirinden güzel insanlar... Ahlak, nur, feyiz... Ona saçılıyor böyle. Onun arasında bakacak ki... Daha cennete girmeden... Sanki cenneti hayatı yaşıyor onların arasında. O kadar tatlı, güzel bir onlar olmak. Ama aklına gelecek. Benim din kardeşim bana cevabından çoğunu verdi. Ya onun için 90 kalırsa, o cehenneme giderse, ben ne yapayım cenneti? Çıkıyor oradan. melekler soracaklar, ne çıkıyorsun? Durum böyle. böyle. Benim din kardeşim ki, ben Allah için sevmiştim. Yine Allah için seviyorum. O cehennem ateşinde ben cennete nasıl meyveler yerim, su içerim. Güzel ki Rabbim madem onlar ikisi biri birini benim için sevdiler ben onları seviyorum. Affettim bucak muhtemelenler. İşte din kardeşliği adete taşınıyor. Dünyaya benzemiyor. Mevlamız büyürüyor ama ancak müminler kardeştir. Bak bu da kesinlikle. Ancak buradaki innema buna hasır kesini diyor. Yani başkaları değil kesinlikle ancak ve ancak müminler kardeştir. Kardeş bunlar. Şimdi Mevlam bir görev veriyor karşı konusunda. Yinizi şu belan büyüyor kardeşlerin arasını isla ediniz. Fe aslihu isla. Ne demek isla? bunun mazara kökeni sulh gelir. Yani kardeşlerinizin arasında ihtilaf olursa, tartışma olursa, hatta bu kavga, dövüşe kalkışırlarsa. Hemen bunları barıştırın, aralarını ıslah edin, Mevlam buyuruyor. Bu bizim görevimiz muhteremdir. Demek ki iki Müslümanı gördüğümüz zaman, birbiriyle tartışıyorlar, anlaşamıyorlar. İşte para işini, pul işini, miras için her için ise hemen onu bilen, gören Müslümanın araya girmesi. Hem de burada Mevlam buyuruyor, fe asbibu, fi ile. Buradaki fe, fayet takibi deniyor, hemen anlamına geliyor. Hemen anlamına geliyor. Demek ki o anda o kadar önemli işimiz yoksa ne yapacağız? Hemen diğer normal işimizi bırakacağız. Araya gireceğiz. Onlara barışma çalışma muhtemelen. edeceğiz. Bu nedir? Bunu yapmak, nafile namaz kılmaktan, nafile ömrü haştan Allah'ın daha eftal. Bu fayet için neden? Müslüman arasında din karışığı koparsa e, Müslüman arasında bir kopuluk oldu mu e, İslam'ın da gücü de zayıflar zayıflar bir köyde, bir mahallede bir camide, bir çevrede, bir toplumda Müslüman arasında güzel kenetler oldu mu karışık bağ oldu mu bundan bir güç meydana gelir vette kullah Fe arkada mevlam buyuruyor: Allah'tan korkun, sakın aksi davranışta bulunmayın mevlamcilerimiz. Allah'tan korkun. Le alukum türhamun. Ancak o zaman merhamete layık olursunuz türhamunda. Rahmet ilahiye, Allah merhametine ancak o zaman layık olursunuz. Demek ki Müslüman arasında. Birlik, beraberlik, kardeşlik güzelce oldu mu? Bu sevgi muhabbet oldu mu? Kenetlerim oldu mu? Allah'ın rahmeti geliyor topluma geliyor. İşte en büyük karışık öndeğini asıl sadette sahabeler verdiler. Onlar verdiler. Hem de kimlere? Yabancı, Mekkeden gelen, başka Kabe'den gelen muhacirlerle ensar. Medine yerli halkında Peygamberimiz karışık yaptı mütterimler. Karışık oldu bunlar. Öyle bir karışıklık oldu ki gelen muhacirin göç eden kişi, gelen kişi hiçbir şey yok. Allah inandığı, Peygamber inandığı için bulunduğu yerde yaşayamıyor. Baskı zulümden kaçıyor. Medine'ye geliyor. Hiçbir şey yok ama. Neden bir şeyi? O dönemde fazla para olmaz, nakit para olmazdı. Bir evi olurdu işte, devisi olurdu, kurmalı olurdu. Onu satamıyordu. Gizli kaçtığı için Medine'ye geliyor, sığınıyordu. Hemen en sağdan birisi onunla kardeşlik oluyordu. Bir de bu özel bir de kardeşlik var İstanbul'da. Arkadan verilen sure bizlere daha din karşıtlarının gereklerinden sebebiyle ya ey yuhallezina amenu ey müminler ey iman edenler hitap bize enhamu Yani bu ayeti i başına gelen bu kelimelere dikkat edin çok inşallah böyle. Yani Kur'an okuyan kişi de okurken Buraya gelince, bilmiyor ki Allah'ın cevabı özel hitabı, kul Allah'ın muhatapı özel anda. Mevlam buyuruyor, bakınız, ya ey yuhel Buradaki ya uyarı tembih, yani kendine gel, ey mümin kullarım, mevlam buyuruyor. Laiz har, kâmi min kâmin. Bir kavim bir kavmi, bir toplum bir toplumu, bir grup diğer bir grubu sakın aşağılamasın Mevlam Birliği. yani Türkçe karşılığı bir deyim maskaralık gibi. Aşağılama, alay etme, günümüz duruma getirme, küçültme gibi durumlar Mevlam bunu yasaklıyor, haram kılıyor Mevlam bak. Hem burada kavmi min kavmi geliyor. Bir kavim bir kavmi. Yani bir toplum bir toplumu. Bir grup bir grubu. Kimse kimseyi kessin Mevlam buyuruyor. Aşağılamasın. Onda incitmesin. Arkadan bu hikmetine buyuruyor. Asa umudur ki en yekünü hayran minhum. Bu aşağılananlar Allah katılın da onlardan daha hayırlıdırlar. Elhamdülüyor. Şimdi günümüze şöyle baktığımızda bazı kişiler bazı kişileri aşağılıyorlar. Mesela e, örtülü hanımlarımız muhteremler e, İslami yaşayan gençler bazı yerlerde bir aşağılanma, yani bir çevreden, toplumdan, dışlanma gibi oluyor. Tabii olmamış lazım, oluyor. Bunu kim yapıyor muhteremler? Bakınız, İslam devletlerinde, gerek Aslı Saadet'te, gerek Emeviler, gerek Abbasiler, gerek Osmanlılar döneminde, bütün dinler haber yaşamışlar. Hatta özellikle Osmanlılar döneminde Yahudiler hep Osmanlılara sığınmışlar. Her yani İspanya'dan 5 yıl önce muazzam katem oluyor Yahudilere hep Osmanlılara sığınıyor bak muhteremler. Yani Osmanlılar döneminde hiçbir azınlık Osmanlı ülkesinden başarıya kaçmamış. Hep Osmanlılara gelmişler. Neden? İşte bu Osmanlı Devleti'nde Müslüman arasında aşağılamadıkları için muhtemelenler. Demek ki Müslümanlar Müslümanlar en güçlü oldukları zamanlarda da Müslümanlar hiçbir din mensubunu aşağılamamışlar, onları horlamamışlar, onları göze zorlamamışlar muhtemelen. Ama günümüzde bazı toplumlar, inşallah onlarda uyarır, onlara işlerde gönüllerine inşallah, ilahileri inşallah onlara geçerler. Demek ki bazı Müslümanlar bazı yerde aşağılanabiliyor, dıştan toplumdan dışarı atla biliyor icabında. Vela nisai min nisayin. Hakikaten Mevlam özellikle kadınları da Mevlam buyuruyor bir ayet bak. Onlar buna dahilken, Mevlam özellikle bu. Neden? Kadınlar daha fazla yaptığı için demek ki. Yani kadınlar da, bazı kadınlar da, diğer kadınları aşağılamasınlar. Oluyor. Bakıyorsun, efendim güya çağdaş kadınlar efendim onlar gibi yaşamayanları aşağı görüyorlar. Öyle görüyorlar. Ama Allah-u Teala buyuruyor. Asa en yekünne hayrem minhünne Ama onlar da anda daha hayırlı diyorlar ama. Ya muhtelahlar. Dünyanın bir de ahireti var ama ya. Bir de ahireti var böylece. Dünyanın böylece. O kabir alemi var. Kabir alemi var. Hele hele mahşer, mahşer müteahhımlar, kadın mahşer. Bence. O kabirden kalkış, o an var ya. Gelecekler kahveler kalu sevile. Ya veilena, membe asena, mimmer kadina, bakınız. Yerler çatlayacak böyle, gökler parçalanacak, su üfürüliyor, zabanlar koşuyor zabaniler, dağlar gibi zayı koşuyor zabaniler. Güneşte tepeden yakıyor, yakıyor, güneş tepeden yakıyor. İnsanlar çılgın gibi insanlar. Yer, toprak, altı insan dışarı atıyor. İsteden kalkma, atıyor. Bakacak kişiye ne diyecek? Ya veyden, ah yazıklar olsun bizlere. Bizi kim kalırı bu yattığımız yerden? Hatta, kabir azabını çeken ne bunu söyleyecek bakınız. Yani demek ki, daha hesaba çekilmeden... O kıyamet günü, mahşer günü o kadar dehşetini görünce o kişi unutacak, kabildeki adamı unutacak. O kadar mahşere kalkış, o kadar korkuyup bir hal. Tabi ondan sonra mahşere dikilme var. yıllarca hiç konuşma yok. Hiç konuşma böyle. İnsan, cin, hayvan, şeytan ne varsa toplanacak. Ondan sonra gelecekler. Bizebillah. ''Vel melekü saffen saffa mele, melekler.'' Melekler gelecek. Safsa melekler gelecek melekler böylece. Mevlam buyuruyor. ''Hâzâ yevmü lâ yentikûn.'' Bak. Hiç konuşamıyor kimse böylece. Kimse böylece. Herkes korkudan titriyor. Herkesin kalbi boğazdan tıkarmış sanki böyle. Herkesin muazzam ter. İzdiham sıcak. Kimse, kimse görmüyor. İşte... O gün ne olacak? Allah'ın hayırlı kulları, Allah'ın sevgili kulları o gün inşallah orada mahşerin, e, arşin gölgesinde muhtemel. Arş alangeli olacaklar. Arş'in gölgesinde bir de orada havz Kevser var. havz Kevser. Ondan bir içen öyle bir hal olacak ki yerinde sanki doğmuş ki anasından olacak gençlik, zinde, sağlık huzur olacak kendisinde olacak ortamda. ve la telmizu enfüseküm ve mevlam buyuruyor yine kendinizi yani birbirinizi lemz etmeyiniz lemz bir de ayıplama ayıplama. bu aşağı görmek hakaret değil de bunun dışında ayıplama ne gibi şimdi bir örnek vereyim Sahabeden Hadi Ebu Zer Ebu Zer ki ilk Müslümanlardan ilk Müslümanlardan e, Gıfar kabilesinden hatta İslam'da ilk sopa yeni oldu muhtemelen. Yani İslam'da Müslüman olduğu için ilk sopa oldu. ilk böylece. Henüz daha İslam, Mekke'de yeni zura başladı böylece. Davet çok gizli yapılıyor. Yani yer aldı faaliyeti, onu gerektiriyor. Ver ölemir veriyor. Gayet gizli yapılıyor. Ebuz Zahrettiri, bugün zuhur ettiğini hatta önce kardeşini gönderip haber almıştı, Mekke'ye geldi. Mekke'ye geldi, şimdi tabii bilmiyor. Evet, Mekkeden biri ortaya çıkmış, Resulullah diyormuş. Kim? Bilmiyor. Dolaştı, Kabe tramına gitti, ona baktı, buna baktı şöyle bir, iyi bir, nurlu bir insan rüyama, soğumak için böyle, Bak insanlara, hayvan şeklinde görüyor hastalığı gördü Şurada ben onu çok iyi gördü, tanımıyor tabi yavrum, burada biri ortaya çıkmış, ben peygamberim diyormuş, Resulullah diyormuş, tanıyormusun onu tanıyorum, ben ona iman etti onu götürürlisin Arkamına gel, ama ben abi gitmeyelim ben gideceğim zaten takip etti. Hastayı götürüyor o şekilde. İslam'da demek ki yerine göre, zamana göre yani tedbir hamata gerekir muhtemelenler. Yani ah, buyurun, boş kabukatelik iyi değil yani İslam'da böyle. Tedbir hamama gerekiyor. Hastayı bunu götürürdü. Hastayı kendi gitti. Arkadan bu gitti oraya. Peygamberimiz'i daha gördüğü anda zaten içi yanıyor muhtemelenler. E neden içi yanıyor? Evliyaların, peygamberlerin bir de iç alemi vardır. Sır nur durumu. Sır nur durur. Yani deri engel değil. Böylece. Bir kişinin Allah keşfini açsa, yani Allah hep nasip etse inşallah der, Birimizin böyle bir keşfi açılsa, yani keşif kalp açılsa, bir evliyeye baktığımız zaman onu saf nur olarak görürüz. Böylece. Onda et, kemik, organ görülmez. Onda böyle. Daha sahnur olarak görev böylece. Hazreti Buzer de zaten o hale gelmiş oraya. Peygamber gördüğü anda Peygamberimizin gerçeğini gördü. Peygamberin Nur-u Muhammediydi böyle? Onu gördüğü anda yandı yandı. Cezbegir de böyle. Dizinin dermana kalmadı. Dil tutuluyor böylece. İmamet Peygamber Zer. Kendi aşağıya getirdi. Peygamber'e tembih etti. Peygamber tembih etti. Ya Ebâzer, henüz daha İslam'ın gizli tebliği gerekiyor. Açığa vurma. Kimse durumunu belli etmeyeli. bir kabilene orada yavaş İslam'ı tebliğ et. Yine de inşallah İslam günü büyüyecek, açığa çıkacak. O zaman dinine gelirsin bu Peygamber orada. Her şey takdir olmuş. Hatta her şeyin planı sadı belli muhterem aslında Allah katında bedece. Her şey belli. Ebû pek peki Rasûlü dedi çıktı, bir yere Kabe'ye tavaf edeyim dedi. Ama, tabi iman et muhteremler. Sahabe oldu, sahabe oldu böyle. Resulullah'ı gördü, onun sabahını dinledi. O Hakkati Muhammedi'yi gördü. Öyle herhalde ki işi, bugün bir evliya muhteremler. Yani günümüzün, öyle sıradan değil de, günümüzün kudbül aktabı, milyonlar sene ibadetsin, o makama çıkamıyor. Öyle makahal aldı böylece. Öyle hafeyiz aldı, makam aldı. Kabe'yi taf ediyor. Baktı ki müşrikler, Ebu Cici, Ebu Liyab'de, şunlar bunlar, şarap içiyorlar, şunlar bunlar, zulüm atı içerisinde, Karanlıkta gördü onları da. Dayanamadı. Gitti onlara. Onlar İslam'ı davet etti onları. Başlamıştı masrın diye, onlardan muazzam dövdüler muhtemelenler. Yani baygın hale komaya girdiler böylece. İşte ilk sopayı yani Allah yolunda Ebu aldı muhtemelen böylece. O makamda oldu. Ebu Zer böyle iken bu halde iken bir gün Medine'ye münevverede Hasibullah bir oturup konuşurlarken ağızdan kaçırdı. Ey kara kadını oğlu dedi. Ey kara kadının oğlu Hasibullah Habeşi'ye Habeşler epey kara olurlar. Annesi de çok kara ve kuruymuş annesi de. Öyle dedi. Ebu Zer. Yani bir latife etti. Şaka etti ama ağzından kaçırdı. Ey kara hatta kara ve kuru kadının oğlu dedi. Tabi Hazreti Bilal incinli tabi bana. Bir annesi ayıplama oluyor. Peygamber duydu bunu. Peygam geldi. Döndü Ebu Zer'e. Ya Ebu Zer sende hala cahiliyenin cibiyeti varsın hala. Ahlakı var o Bunlar cahiliye insanların ait. Bunlar bugün şeyler böyle şey. İslam'da yok. Ebu Zer bir anda kendine geldi. Kendine geldi. Yaptı işin fecaatın kötülüğünü gördü. Korktu. O kadar korktu ki yemin etti. Bilal gelip benim başımı ayağına basmasa vallahi başımı kalır ben buradan böyle yemin etti böyle eşya aşağı öleceğim burada öleceğim burada böyle yapıyordu. yere yattı toprağa yere yattı eğer Bilal gelip ayağımla benim başıma basmasa ayağımla ben çiğnemese başımı kalırmam buradan buyurdu şimdi Bilal tabi bu arada ben nasıl bir din yaparım ama yemin etti illa bile olacak Hazreti altında kaldı tabii. Mevcut kaldı. Hafize baştan bir bastı. Sonra kalktı böylece. Arkınız, bu kadar bir söz bile ne kadar zoruna geldi. Hatta ayet-i onun, onun için geldi. E. Bir de Ebu Cil oğlu vardır. İkrim'in isminde. Sahabe-i oldu. Orada, iman ettiler. O da iman etti. E, İslam için çok cihad etti böyle. Genelde komutanlı yaptı böyle şey. Onu bir ayetle bir gün bir şey. İkrim'e muhteremler tabii ilk Müslümanlar değil kendisi de böyle. Babasının yolunda iyidir. E, Bedirde savaşa geldi babasıyla beraber. O da savaşa geldi Ebu Süfyan'la beraber. Hendek savaşına geldi Ebu Süfyan'la yani Müşrik orosuyla beraber. Hatta bakın Mekke'nin fethi gününde Ebu Süfyan Mekke'nin reisi olduğu halde o bile karşı çıkmadı. Mekke-i Mükerreme'de hiçbir ileri gelen müşrik karşı çıkmadılar yani ikribe. Ebu Ceyn oldu. O bir grup yani ordu topladı. Hatta savaşa kalkıştı. Savaşa kalkıştı orada. Tabii de orada kaçlık gitti orada. Mekke Mekke'nin olunca İkrime Mekke'de Ramada korktu şimdi. Korktu. Ne yaptı? Yemen'e kaçtı. Yemen'e kaçtı. Artık ben de burada da Yerşemem burada böyleydi. İkrime'nin hanımı Ümmü Hakem deyen kadın, onun hanımı o tabi müşrike tabi Ebu Cihye'nin gelini. Gelini ama Mekke'nin fetih gününde Ebu Cihye'nin hanımı Peygamber yanına geldi yanına geldi peygamberimizin şöyle bir vakti peygamberimize bu öyle yüz ki dedi ben böyle yüz görmedim dedi böylece. ondan sonra başka bir peygamberimiz gördü böylece ben Peygamberi dinledi buydu ki Allah. Resulallah ben Ebu Ceyli'nin gelinliyim ilk hanımıyım zevcisiyim yani en kötü insanların gelini kızıyım Hanımıyım? Yarası Allah ve imam kabul eder misin? Dedi ki, ya Ümer Hakem, ben bütün insanları davet ele geldim. Tabii kabul eder. Orada kirilmiş şahide getirdi, kirilmiş ada getirirken, getirirken yani eşhedü derken daha o şahite bunurken en la ilahe illallah derken daha Allah'ın varlığı, birliği öyle bir kalbine nakşetti yerleşik kalbine o anda fena hale geldi. Allah ama bir şey görmedi. Öyle Allah'ın da bağlandı. Peki iman etti. Baktı ki imanda, her şey imandaymış böyle. Huzuru buldu, tadı buldu, fezi buldu, ruhsal zevklerine girdi. Korasının iklimede çok seviyormuş korasına da. Şimdi döndü, Ya Allah. ben bu İslam'ın tadını taktım Ya Resulallah'ıma, e, kocam iklime kaçtı korkusundan. O buraya gelse, onu affeder misin? Müslüman kahveder misin Ya Allah? İslam'a çok büyük zarar oluşuyor çünkü. Peygamberimiz affederim tabii buyurdu. Ben affetmek için geldim, buyurdu Peygamberimiz. Bakın bu kadın, kadınlığıyla çölleri açtı, Yemen'e gitti muhtemelen bak. Yemen'e gitti aradı, korasını buldu. Tuttu elinden. ikime çabuk Mekin'e gidelim. Ama ben korkuyorum. Yo, korkma, korkma. O Muhammed Aleyhisselam Hazreti öyle insanmış ki o. Onun eşliğine gelmemiş bu sebeple. Ben iman ettim. Her şeyi anda buldum bu yolda. İklim'e de geldi Mekin'e, mükerremeye. Peygamber Huzun'a e geldi tabii. Kendisini tanıttı. O da iman ettiği anda o da aynı zevkleri tattı buldu. Tatlı buldu şu an oldu bakın şimdi şu imanın tadına bakın Allah nasıl olduğunu tatmayı layıkı hepimize inşallah tabi Mekke fethini takip, peygamberimiz yine Medine'ye döndü hatta şu olay orada şimdi Mekke mükerreme feth olunca Medineliler Ensa denen sahabe Medineliler toplamda kendi aralarında baştalar konuşmaya gizli gizli hem gizli bir şey konuşuyorlar hem ağlaşıyorlar Medine'liler <Gülüyor> Onun aklına şöyle gelmiş e peygamberimiz asıl batıları Mekke'ye mükereme e şimdi Mekke'ye mükereme feth oldu e peygamberimiz ve diğer muhacirler artık Mekke'de kalırlar kalırlar dedi ki Medine'ler kenar şimdi ya da eller Resulullah peygamber Aleyhisselam Hazretleri dediler Mekke'de kalır da Medine gelmezse, bizler Peygamberi ne yapmalıydık Medine'de? İşleri yandı. Yebra geldi, haber Peygamberimize. Yarısı ilallah en söyle, senin hayatın ve maden Medine'de olacak. Peygamber hem yanlarına geldi. Hepsi boyuna büyük mü böyle mahzun, yani anneler gidin ölmüş, küçük gidin çocuklar gibi, hepsi mahzun selamı gelen yanlarına benim üzülüyormuşsunuz. Durun böyleymiş hiç merak etmeyiniz. Benim hayatım da ve ölümüm de senin olacak." Peygamber de yine döndü. Peygamber alışamadı Adetleri Mekke'nin fetrimi takip Medine'ye dönünce ilk tabii Mekkeli. Mekke'de kaldı Hanla beraber. Kaldı ama Peygamber Mekke'den çıkınca İlk zaman ki Mekke'de bir boşluk oldu muhtemelen bak. Boşluk oldu böyle. O maneviyat güneşi. Ruhların güneşi. Onun tabi tadan bilmiyor muhtemelen. Tadan bilmiyor tabi. İlk bilimi hanımına tatmışlar. Baktı Peygamber Mekke'den gidince o Mekke'deki hal azaldı an. Evet Kabe var ama Kabe kimisi yaratıldı? O da Peygamber Mekke'de kabe Kabe'de muhtemelen. Yaratıldı. Bir kime duramadığını bekledi. O da Medine'ye gitti muhteremler. Medine'ye gitti. Fakat Medine'de bulunan bazı Müslümanlar bazı Müslümanlar Ebu Ceyla e Arasaş'a takılırlarmış. Ey bu ümmetin firavunun oğlu diye. Bu ümmetin firavunun oğlu takılırlarmış ona. Babası ümmetin firavunu diye lakaplandı. Ebu Celal'ın kafiyonu. Öyle geberdi Uhud Bedir'de. Tabi o da bundan çok şıkılıyor. Bundan çok ağır duyuyor böylece. Ağırına bu şekilde böylece. Bir şey diyemiyor. Ayet-i gelince, gelince Peygamber yasakladı muhteremler. Yani kimseyi kimseyi için ayıplamamak. Ayıplamamak. Bir insanın babası kötü olabilir. Babası Firavun olabilir bakınız. Yahut oğlu Firan'da olabilir. Kafir o, dinsiz olabilir. Bir gruptan, bir aileden kötü bir insan çıkabilir. Ama o aile, o grup onun için suçlanamaz, ayıplanamaz muhtemelenler. Mesela bir topluma belki suçlayabilir. Bir üniversite talebesi. Ne oldu bundan muhtemelenler? Türkiye'mize 70-80 yılı arasında o arada bilhassa anarşik olaylar terör olayları. Gerek kızlar, erkekler böyle. Bazen bombalama, silahlama, yaralama ve on yıl bazen kan döküldü. Kim yaptı bunları? Üniversite öğrencileri. Diğer fakire değişik. Fakirlere bağlı işler böyle şey. Peki ama bir üniversite öğrencisi, hatta bir grup üniversite öğrencisi, hatta yüzücesi böyle bir şey yapınca hiç kimse Üniversitelere, Küdüfez'e bakmadı. Onları kapatalım demedi muhteremler. Yani her gruptan, her toplumdan terör çıkabilir, anarşi çıkabilir, hata da edebilir, yanlış yapabilir, aldatılabilir de muhteremler. Mesela Üzeri Gani kim öldürdü? E asker öldürdü bakınız. Asker bundan, bütün odun suçlu mu bunlar? Hayır dedi muhteremler. E İstanbul'daki olayda efendim işte bir Müslüman... Bunu yapmış. E, bütün Müslümanlar, sizin bunu için beriçe, bütün Müslümanlar terörs görünür mü? bu şekilde muhteremler. cemaat Cemaat'in muhteremler gündemi yani Müslümanların gündemini Müslümanlar ayarlamıyor da bunu başkaları bunları gündem hazır muhteremler, gündem bakınız. Amerika'da o ticaret sarayları uçakla bombalanınca, uçaklar çarpınca oraya, tabi kim yaptı bile muhteremler. Nasıl bilemiyoruz tabi onları. Hiç de araştırma, daha soruşturma yapılmadan Amerikan Başkanı bu iş. Berat verdi. Yapan El-Kaide Örgütü ve İslami terör dedi bak muhteremler. İslami terör dedi. Ve hatta Haçlı seferlerine başlatıyorum dedi. Yani önceden hazırlanmış, planlanmış, İsrail'in, Amerika'nın çıkarı için bir takım tabi tezgahlanmış, planlanmış işler oldu bu şekilde. Ama ne yazık ki müdürlemler Türkiye'mizde de, Türkiye'mizde de bir olay olunca ne yapıyor? Hemen suçlanıyor. Yani çarşılı bir kadın bir suç yapmışsan bütün çarşaflar bundan sorumlu mu? örtülü bir anem bir suç yapsak bütün bundan hanımlar örtülü mü? O kadar açık saçık kızlar terör işi yaptılar. Onlar o zaman suçlamı diken mı onlar muhteremler? İşte Mevlam buyuruyor. Birbirinizi böyle ayıplamayın. Ve la tenabezü bil elkaf. birbirize kötü lakap da takmayın Mevlam buyuruyor. Kötü lakap takmam evlambda buyuruyor. <Gülüyor> Bu lakapta çok var muhteremler. Kötü lakap. İyi lakap takmak var. Sahabeden bir zat vardır. İsmi Abdurrahman idi. Gün Tabataba'ı da bir isim değişmedi bir gün Medine de bir sokakta peygamberimizle karşılaştılar bu da kedileri çok severmiş biraz da küçük kedileri çok severmiş kucağında bir küçük kedi yavrusu varmış peygamberi karşıdan görünce utandı ama kediyi de sevdi yere bırakamadı kediyi de onu kucağına böyle, sakladı kedi yavrusunu peygamber karşısına geldi sordu ya abdurrahman eş fiyedik, ne var elinden tabuna gösterdi hazir yarısı Hureyre. arapça kedi hirde Hureyre bunun isim tazgire küçültülmüş yani kedi yavrusu yarısı hüreyre bu Hureyre, kedi yavrusu dedi gösterdi peygamberimiz de gülümsedi Hoşuna gittiki kiliyolar sevdini şöyle buyurdu: Ente Ebu Hureyre sen kiliyoların babası mısın? Ya yani onlara ilgili bakıyorsun onlara. O da evet, ne anlarsa dedi. Bunu tabi duyulsa sabırlar da, sabırlar bunu evet dedi ondan sonra. Adı Ebu Hureyre kaldı adı vereceğe. O da bunu hoşunu da an Yani bir Abdurrahman desin, bakmazdı bile. Bana Resulullah. Bu isim taktı derdi böyle işte. Taktı derdi. Ebu Hureyre öyle ismi kaldı. Öyle biliniyor. Öyle biliniyor da. Demek ki güzel lakap takmak. Mesela yine sahabeden Hazret-i Halbin Velid Halbin Velid Husta mezarı orada yatıyor. O Şam'ı Şam fethetti. Suriye fethetti kendisi. Onun da lakabı neydi? Seyfullah. Allah'ın kılıcı. Seyfullah Allah'ın kılıcı. O anda bu ismi, lakabı... ...tegamber sattı muhteremler. Hendek savaşı ile... ...Mekke'nin fethi arasında... ...bu... Medine'ye gelen Müslüman oldu. Mekke Mekke'ye mükerreme ...ünlü, şanlı... ...Uğut'ta İslam olasının... ...hediye oraya odur böylece. Suarı komutanıydı. yedi. Mekke'ye mükerreme de her seviyorlar. Hatta bir yoldan... ...geçerken soyuk arasından... Kadınlar çıkıp ona dev çalıymışlar. Kahraman diye böylece. Müslümanlar savaşı için diye. Ününün en zirvesliyken Mekke'ye mükerremede bir gün Mekke'nin dışarı çıkıyor. Şöyle gezinirken etrafa bakıyor. Etrafa bakıyor. Her şey geçici. Her şey fani. Onun anda ulaşıyor anda. O duygu anda ulaşıyor Akıne geliyor, gidenler aklına geliyor. İnsanlar, o gidenler var, ölenler, yeni yeni doğanlar, dünyaya her an doğanlar, her an gidenler Yeni çivir açıyor, ağaçlara gelişiyor, çürüyor, gidiyor. Bakıyor başlangıç gökte, bakıyor bir denge düzen görüyor. Her şeyde bir nizam var, intizam var, denge düzen var. Bunlar baş olamaz ki başı baş diyor. Olamaz bunlar böyle diyor. Onda anda içine imanın nuru geliyor. Allah bir geliyor. hasta Amr bir Aslı arkadaşı vardı. Ondan daha üstün akılda zekâda. Onunla konuşuyor. İkisi Medine'ye geldiler. Müslüman oldular. Müslüman olduğu gün Peygamber'in şirak diyordu. Ya Halet ente seyfullah dedi. Ente seyfullah. Sen Allah'ın kılıcısın Allah seninle çok günü fethedecek buyurun Seyfullah diye. Hatta e, Şam'ın muhasarasında yani Şam etraftan çember alındı. Rum savaşılıyor. En büyük savaş o gün oluyor. En büyük savaş o gün oluyor. Ersi günü tekrar şimdi savaşılacak bir Rum generali Yürüm generali çıkıyor ortaya. Bana diyor Halbim Velit, karşıma geçsin bakalım. Onu bir konuşacağım. Bu da çıktı karşısına. Ta yürüm generali nişanları, işlemeleri, altınları artı böyle üstü başı çok şah şahşalı böyle görkemli. Atı ona göre. Atı üzerinde yürüm generali Halbim Velit o da başkomutan. Çıktan çıktı ama kolları sıvamış, baştan bir sarı sarmış böylece. Üstü başı normal, yani fakirin giyimi gibi. Ya başkomudan. Tabii Rum generali inanamadı bunun halbim olacağına. Ben de halbim veli istiyorum dedi. O benim karşımı çıksın. Benim halbim velit. Sen misin? Benim. Peki e, sana Seyfullah diyorlar. Sordu. Sana seyfullah diyorlar. Neden sana seyfullah diyorlar? Şöyle dedi. Ben bir zamanlar müşriktim dedi. Allah'a şirk koşan, taşlara secde eden, böyle aptal ahmaktım bir zamanlar ben dedi. O görüşeyken Allah'a tanımazdım haşa. Peygamber e düşmandım, İslam'a düşmandım dedi. İslam'a karşı çok da savaştım ben dedi. Sonra Allah ilahiyatı ve elhamdülillah dedi. Hilahiyatı buldum. Medine'ye geldim. Müslüman oldum. İslam o zaman peygamberine bu lakabı verdi. Seyfullah diye. Tabi daha uzun anlattı. Tabi bunu yaşayan bir sahabe anlatıyor. Tabi biz anlamına benzemez. Halbim Velid'in ona böyle kısaca böyle hayatından bahsetmesi Rum generalini çok duygulandırdı böyle. O Çünkü müşriktü Ben de müşriktim dedi böylece. İçki içerdim dedi, huş yapardım dedi, her şeyi yapardım böyle dedi böylece. Ama İstanbul bulduğum anda İslam her şeyi buldum. İslam bir anlattı. Buna çok duyguldu. Rüm generali şimdi şöyle dedi. Peki de dedi, ben de Müslüman olsam, bir anda sadece, savaşacak. General, peki hâlet ben de Müslüman olsam Acaba İslam'la benim yerim ne olur ama? E, İslam'da herkese yeri yok. İslam'da kardeşlik var. Dedi. Biz değilsek sen de öylesin. Herkes Müslim'in kardeşliği bu şekilde böylece. Tuttu, ben Müslim olacağım dedi. Oradan hemen halkın yanına geldi. Onu cepheye katısından götürdü. Orada bir abdüz aldı. Kelime şahit getirdi. İki yüze namaz kıldı. Altınan bindi. Halbü yanında... Ordusuna karşı savaş yaktı orada muhtememde. Ve orada şehit oldu kendisi. Nasıl oldu kendisine böyle şey. İşte lakap takmak. Yani Halbim Veli'de Şeyhullah, Allah'ın kılıcı. Hazreti Ali'ye Esedullah, Allah'ın aslanı. Hazreti Bekir'e Sıddık, Bekir Sıddık. Hazreti Sıddık. Hazreti Ömer'e El-Faruk. Ömer-ü faruk ömer faruk Fatmaatü Zehra, Fatmaatü Bete, Bütül gibi demek güzel lakaplar böyle takılabiliyor. Bunlar güzel olabiliyor bunlar böylece. Ama bunun dışında aşağı böyle kar, tapa, sakat, makat bu şekilde böylece bunlar takmak işini haram oluyor. Bir ise ismi fuzuğu bağdel iman. Bir ise ne kötüdür? Ne kötüdür? El ismül fusuku fasıklık ismi ba'de iman imandan sonra. Yani bir kişi hamdullah iman nasip olmuş, imana gelmiş, gerçek imana gelmiş, iman tadını almış. Ondan sonra böyle haram işler, günah işler işte bu saydığımız kurallara uymazsa fasık oluyor. Bu da ne kötü işimdir ve men lem ye tövbe kapısı açık. Ve Elham buyuruyor kim ki bu günahlara birini işlerse bundan sonra da eğer tövbe etmezse demek ki tövbe açık muhteremler. Üzerinde ne olursa olsun Elhamdülillah tövbe kapısı açık. Biliyorsunuz iki halde Tebe kapısı kapanıyor. Bir kişinin ölüm halinde. garagara hali deniyor. Yani artık can boğaza dayandığı zaman. Can boğaza dayandığı zaman çok kişiler canı boğaza dayanmadan öbür alemi göremezler. Çok kişiler. Yani katı gafil kişiler göremezler. Can çekişir, mah çekişir. Hala o kişi Ebu Şir gibi daha bir şey göremez. Ancak kim olsa olsun, can boğaza dayandığı anda artık kişi öbür alemi görmeye başlar. Meleklerde görür, şeytanda görür, yakınlarında görür. Öyleci zaman kesin bilir, onları bilir. Ama o zaman o kişinin tebesi kabul edilmiyor muhtemel. Kabul edilmez. Firavun gibi. Firavun da suya boğulurken o da iman ettim dedi ama imanında iman kabul edilmedi muhteremler. İkincisi, bu genel olarak e, güneş battan doğduğu zaman muhteremler. Üç gün hiç güneş doğmayacak. Üç gün güneş doğmayacak. Böyle. Güneş üç gün doğmadan önce de sık sık ay güneş yer yeryüzünde. Sık sık olacak. Tüm olacak. Sıkılışacak. Ondan sonra üç gün güneş hiç doğmayacak. Dünyanın her tarafı, her taraf dünyanın karanlıkta kalacak. Kapkaranlık olacak. Üç gün. Üç günden sonra güneş batıdan doğacak. Hafif doğacak. Mator doğacak. Sonra tekrar kendi yerini bulacak ama o zaman da işte Allah korusun tevbe kapısı kapanacak. Kapanacak. Ondan sonra kadar tevbe etse hatta kafir imana gelse de imana kabul edilmeyecek. İşte Mevlam buyuruyor kim ki gerek bu saydığımız günahları gerekse başlı günahları yapan kişiler tabi tevbe ederse elhamdülillah Allah kulunu kabul edeyim muhtemelenler. Bakın İkrime gibi Ceylin oğlu peygamberle savaştı, peygamberle karşı karşıya savaş peygamberle savaştı. İslam'la, Kuran'la savaştı, hem de küfrün komandanlarından vereceğim. Öyleyken tabi elhamdülillah ne Allah'ın haşa kini var ne Peygamber kini var muhtemelen elhamdülillah. Mevlam buyuruyor, kim ama tevbe etmezse fe'ülaikehumuz zalimun işte onda zalimlerin ta kendileridir artık zalimler grubuna girmiştir. Yani tevbe de etmezse, etmezse, inadında inadım derse, harama devam ederse, günaha devam ederse, yaşa inkarcığında devam ederse, yürü, onlar artık zalimlerdir. Peki ne olacak onların hali? Ancak cehennem muhteremden. Ancak cehennem. Allah korusun Cehennem tabi daha cehennemi görünce buyurun cehenneme kendine edecek. Kıylede hulü evvabe cehennem. Bak böyle buyuruyor. Evet. Kıylede hulü evvabe cehennem. Evet. Maaş hesap bitti. O günahkarların, zalimlerin ellere boyunlara bağlanacaktı. Evet. Ayaklarına ateşten zincir vurulacak. Zebanlere bunları sürükle çekerek yani aşağıya olanlarak bölecek, cehennemi götürecekler. Cehennemin etrafına gelince, kapılar şu kapalı, cehennemin kapıları kapalı. Yedi kapısı var cehennemin, o kapıları gelecek onlara, hepiniz de cehennemin kapılarında girin bakalım. Her bir şey günahına göre, yedi kapı var, yedi büyük günah vardır. Şirk koşanlar, işte aşırı şunu yapanlar, aşırı bunu yapanlar, herkes böyle grup grub bir kapıdan gemi girecekler efendim. Allah korusun. Cehennemin de kapıları açıldığı anda, o alev cehennem dağında kızacak. Cehennem muazzam, gazaba gayrına gelecek cehennem. Ateşini saçacak, alev davuna karşı yakacak. Efendim. Yakacak, tabi orada ne olacak? E, pişmanlık muhtemelde. Pişmanlık böyle, ağlama, sızlama, yakınma böyle. Hatta birbirlerine, işte sen beni yoldan çıkardın, sen beni şöyle yakadın, sen beni beynimi yıkadın, artık böyle böyle bu şeyler, tabi cebaniyle muhtemelen, ite kaka, girin bakalım, girin kapılarına muhtemelen. Allah korusun, ben şahsen onları acıyım muhtemelenler, acıyım böyle işte. Yani ne kadar İslam düşmanı bile olsalar, ben onlara eminim, acıyım onlara. Neden? çünkü sonları belli sonu belli, belli ne olacak ki bu dünyada mesela bugün 40 yaşında ne kalmış geriye? Ne kalmış geriye neyi kalmış ki geriye belli. zaten kalan kısmı uyku geçecek yemin geçecek sonu zaten yaşlı hastalık biraz öyleleri hastalığı ağır teremler. çünkü eğer bir kişide Allah korusun iman yoksa imanın da Gerçek iman yoksa kişi de o insan tevekkül olmaz, o insan işinde huzur olmaz böyle, işinde böyle. Onlar böyle hırçınl olurlar, onlar saldırgan olurlar kardeşim. İşlerini şeytan bulunduğu için, şeytan ateş yaradığı için onların işi ateşidir, onların gönüller dardır, onların gönül sıkıntılıdır, onlar da huzur olmaz onlarda, onlar saldırgan da olurlar ama sonlarını görez miiz Allah böyle buyu Allah korusun. Er tebe etmeden o halde ölürlerse, ölürlerse onlar bir de o cehenneme giriş halleri var. Cehenneme giriş halleri var. Hadi kaçın bakalım şimdi ya. Hadi kaçın bakalım buradan. Girmeyen bakayım cehenneme. Girmeyen bakayım cehenneme. Hem de ebedi kalmak üzere o tarafa bakınız. Şimdi cehennemde Malik cenab başı amiri Zebanlerin başı elinde bir liste var şimdi tabi ehli iman olduğu halde imanı var inancı var ama İslam'ı yaşayamamış dünyada işte temelik etmiş nefsine uyumuş kafete kalmış namazını kaçırmış haram işlemiş tabi bu da girecek Cenab-ı Hakk'ın kursu girecek ama hem bunların azabı daha hafif olacak, hem bunlar cm'de ebili kalmayacaklar. Mali isim okuyacak. Ey filan oldu filan. Tamam azon bitti. Çıkabiliriz. Şimdi arkadaşları, arkadaşları, mesela bu hafta bir akşam içiyor olsa her akşam içenler ne yapacaklar? Ah çekecek. çekecek ah. Biz de keşke daha azı içseydik daha çabuk çıkardık. Mesela diri isim okunacak, ey filan filan. Ya da filan kızı filan. Azabın bitti. Malik'in sesi bütün cehennemi duracak. Herkes kulakı kabartıyor. Acaba kimi çağırıyor bakalım. Filan kızı filan. Bu tabi Allah'ın üzerine böyle ayağa kalkacak. Bu tabii tabi sevinmişsin kendisine de. Azabım bitti. Onun haber bulunan kadınlar. Neymiş bunun günahı? Açık gezmiş. Arkadaşlar açık gezmiş ama bu onlardan biraz da kapalı. Kolu biraz daha uzun. Başında bir, yarım da olsa bir şey var. Bu daha çabuk çıkıyor bak. Öbür daha açık. Ne yapacaklar? Ah! Keşke bir de biraz daha kapanabilseydik. Tam olmasa da davet çıkarı diye muhtemelenler. Bu şekilde işte ehliman böyle çıka çıka çıka çıka. Bitince o zaman cehennemin kapılarda kapanacak nasıl kapanacak yani kaynayacak artık kapıda bir şey kalmayacak bütünleşecek cehennem böylece o zaman işte kafirlere çok mu çok zor gelecekler böylece hatta emirecek malik ey zabaniler kapıda cehennem kapılarını açılmamak üzere kapılar kaynayacak artık bölünecek. o zaman ne kadar kafası cehennemde ki katıl olacak Allah alem. Hepsi hep birden muazzam bağıracaklar. Muazzam haykırma. Muazzam bağırma. Ne olur malik, acı kalsın. İşte ümidimiz var hayır masa. Hayır. teremler muhteremler. İşte aziz cemaatimiz ondan sonra bu muhtemel Sonları bu böylece. Şey. bu işi ben şahsen onlara acıyım. Allah ila et, nasip etsin inşallah. Cümlesine inşallah. Cümlesin inşallah. Lillahi Fatiha.